Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbüle ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. 29. cüzden El-Hakka suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 51 veya 52 ayettir. Burada 51 veya 52 olmasındaki sebep şu. Yani duraklar farklıdır. Mesela birinin bir durak dediği yere öbürü iki durak diyor. İki, öbürünü iki durak dediği yere, diğer bir durak diyor. Yani yoksa haşa, ayetlerde bir eksiklik falan olduğu için değil. Buradaki 51 veya 52 olmasındaki sebep, durakların farklı farklı yerlere konulmuş olmasındandır. Hani bildiğiniz gibi bu harekeleme olayı, durak olayı daha sonradan olmuş oluyor ki daha önce de ifade ettik. Bismillahirrahmanirrahim. El-Habdatu, tahakkuk etmiş olan gerçekleşmiş olan, vaki ve meydana gelmiş olan. Neyi ondan kasıt? El-kıyametü'lleti yahku fiyâ ma'anker minel ba'atı ve re-hisâbi vel Gerek öldükten sonra dirilme, gerek hesap, gerekse cezayı inkar etmiş olan insana tahakkuk eden, gerçekleşmiş olan o kıyamet. Ebil-mazharatü'l-i <gülüyor> zâlike. O ortaya çıkacak olan, görünecek olan, belli olan o kıyamet o kıyamet hakkındaki o durum ifade edilmiş oluyor. Peki bel haakka, o hakka nedir? O hakka nedir? Yani o hakkanın ne olduğunu bilir misin? Gel ifade edecek tazimun ni şeyniya. Bir kere söylemiş. Niye bir daha söylüyor? İşin büyüklüğünü, azametini, önemini değerlendirmek için. Ve ve müktedeun ve haberun. O emma el haakka. Mükteda ve haber olaraktan zikredilmiş oluyor. El haakka. El haberi el hakka o hakka var ya işte o hakka tahakkuk edecek olandır gerçekleşecek olandır meydana gelecek olan kıyamettir peki vama edrake alemeke sana bildiren şey nedir sana ne bildirmektedir neyi mel hakka hakkayı bildiren sana nedir sen bilir misin hakkayı yani hakka nedir manasına Burada ziyadetün la tazimun nişekniha. Yine yukarıda ifade ettiği gibi işin azametini, büyüklüğünü, dehşetini, hakikaten önemini ifade etmek için hani bir şeyin öneminden dolayı sık sık tekrar ediyoruz. Niçin? Tespit için, yerleştirmek için, anlaşılması için. Fema, buradaki mal birinci ma. Nedir el mübteda olur ve ma ba'da haber olur. Birinci ma mübtedadır şurada olduğu gibi ondan sonraki ise ondan sonra gelenler ise onun haberi olmuş olur. Ama ve saniyeti burada olduğu gibi ikinci ma ise ve haberuha fi mahallil maf'ul isani. He li adra Edri'nin, mahalli olarak Edri ifadesinin, Edra'daki, Edri ifadesinin ikinci mef'ulü mahallinde olmuş oluyor. Evet, kıyamet nedir? Zaten sure de adını buradan almaktadır. Hakka, Hakka var ya, o tahakkuk edecek olan kıyamettir. Sen onun ne olduğunu bilir misin? İşte burada tekrar ifade etmesi onun azametini bildirmekte, ifade etmektedir. Evet, keddeb e semut ve Aad. Semud ve Aad inkar ettiler, yalanladılar. Neyi? Bilkariya. Kariyayı el kıyame. Kıyamet olan kariyayı yalanladılar. Kariya size bir şey hatırlatıyor mu bir yerden? Değil mi? El-kâriyatum el-kâriyâ ve ma edrake mel-kâriyâ. Aslında kâriyâ bu kapıların tokmağı var ya, o tokmakla kapıyı vurmak. Şimdi tokmakla güm güm güm kapıya vurunca içerideki ne yapar? Aa birisi geldi. Gelişine haber verir. Bir. ikincisi aslında fiziki olaraktan yani fizikçilerin de ifade ettiğine göre bu kâya ifadesi evrendeki o ses ve gürültünün o şeyin o kıyametin adeta kapısının çalınması aynen kapıya vurulan tokmak gibidir. O tokmak gibi kapı çalınır. Ha bu ne ifade ediyor? Demek ki kıyamet gelmiş. Yani kapı çaldı. demek ki birisi geliyor. aynı şekilde kıyametin kapısı da çalıyor. Aynı maddi güm güm güm diyerekten o şekilde o kâriâ o manayı ifade ediyor. At ve Samut kavmi ne yaptı? Tekrar dirilişi, kıyameti inkar ettiler. Lenne takra'u'l kulub bi ya. Niye buna kâriâ aynı zamanda denilmiş? Diğer bir bizdeki örneğini veriyor. Kalp çarpıntısı Hani bazen insan korkudan dolayı kalbine yapar? Güm güm eder değil mi? Kalbinin güm, güm etmesinden dolayı ona da benzetiyor. Efendim? Nasıl? Ha. Yani o kalbin çarpması, mesela koşarsınız veya ki daha korkuda daha çok oluyor. Korkmadan dolayı kalbin çarpması ne ise aynı şekilde kariyada o manayı ifade ediyor. Femah Semud ama Semud'a gelince Semud kavmine gelince feuhliku edilgen fi ehlige yuhliku uhliku o Semud kavmi Semud'a gelince onu oldu feuhliku bittariye yani bela ve şey ile sayha ile bir sayhatil mücavazeti ila hadd-i şiddeti şiddet ve dehşetinden dolayı sınırı aşacak derecede bir ses ile mesela insanın kulağı 20 desibelin üstündeki sesleri ve altındakileri duymaz. Onun için yine şuradan da hatırlarsınız savaşlarda bazen ses bombası atılır. Bazen emniyet güçleri diyelim ki bir yere baskın yapacağı zaman ses bombası atar. Yani böylece adeta kulakların zarını patlatacak, kulak zarı patlayınca, beyin de patlayınca zaten insan otomatik ölmüş oluyor. Yani öldürücü derecede bir sayha ile haddi aşmış olan şiddetinden dolayı bir ses ile sayha ile Allah ne yaptı? Semud'u helak etti veya Semud kavmi helak olunmuş oldu. Ve ma'ad. Bu mutlu. At kavmine gelince iki tane büyük. Bunu daha önce de ifade ettik. İki azgın kavim. İki azgın kavim at ve semut kavmi. Güç ve kuvvet sahibi oldukları için Cenab-ı Hak onların yani gücünün bir mana ifade etmediğini de bu şekilde ifade ediyor. Ve emma ad, ad da gelince fe uhliku birihin sar sarin. O ise helak edildi. Ne ile? Birihin sar sarin. Şedidet-i savti yani şiddetli bir ses ile büyük bir ses ile samut kavmini, at kavmini oldu, helat edilmiş oldu. Rih Efendim. Rih koku, Rih, onu ben daha önce de Rih koku manasına geliyor, ruh manasına geliyor, rüzgar manasına da geliyor. Buradaki rüzgar manası, yani diğer manası da o, rih, buradaki onu ifade etmemiş oluyor. Şiddetli ses ile. O nasıl bir ses? bir rihin sarserin atiye kaviyetin şedidetin ala ade ma ve şiddetihim güç ve kuvvetinden dolayı sürekli bir şekilde tekrar eden peş peşe gelen yani aralıksız olaraktan bir kere vurdu bekledi değil sürekli bir şekilde beyni kulağa rahatsız eden bir ses ile Allah ne yaptı onları onları helak etmiş oldu hee bir sayhatin mücavezeti, buradaki lilhaddifi şiddeti, sayha ile, yani mesela ses ile, buradaki de savt ile, biri sayha, biri ses ile Cenab-ı o kavmi helak etmiş oluyor. Saharaha, Cenab-ı bunu onların üzerine sevk etti. Ersela bil kahri, kahır ve ceza ile ceza ile azap ile Cenab-ı Hak onların üzerine aleyhim sevketti. Ne kadar süre içerisinde sevketti? Seb'a <gülüyor> leylin 7 7 gece ve temaniyete eyyamin 8 gün. 7 gece ve 8 gün. Bu belayı onların üzerine Cenab-ı Hak saldı gönderdi. Vekanet fi acuz-ı O zaman bu belanın geldiği durumda aciz şita yani eskilerin koca karı kışı dedikleri o şiddetli kışta o şiddetli kışta bun onların üzerine 7 gece 8 gün peş peş geldi bu nasıl geldi husumen yani mütetabi atan peş padişsız, peş, peş. peş peşe ard arda bir surette geldi şubbihi bi tetabi'i fil hasimi fi iadeti iadeti keyy ale da eker detem ba'da hatta yani hasime yani böyle bir kere du, ya oldu bir kere durdu değil sürekli tekrar ederekten peş peşe takip ederekten kısacası aralıksız bir surette onların üzerine Allah bu belayı sevk etmiş oldu feterel kavme fiha feterel kavme sen o kavmi görürsün fiha orada sar'a matruhine halikine adeta atılmış helak etmiş bir surette onları görürsün. Mesela demin sormuştun bana. Mesela elem tera keyfe faale değil mi? Elem tera mesela orada Kur'an diyor ki elem tera görmedin mi diyor. Oysa efendimizin doğumuna da bir rivayete göre 54 bir rivayete göre 55 gün var. Efendimiz nasıl görürsün? Daha anasının karnında. Yani dünyaya gelmemiş, daha hayatta değil. He, buradaki tera Düşünme manasına, anlama, bilme, idrak etme, İngiliz hani, İngilizce'deki anlarsın, realist gibi. Anlarsın değil mi hocam? Yani? Anla, bilme, düşünme, fikretme. İngilizce'deki realist, raa kökünden onda da düşünme manasına, fikretme manasına da geliyor. Federal kavme fiha, o belanın, musibetin onlar üzerine, yedi gece, sekiz gün geldiği durumda, orada onları görürsün, ne olaraktan sar'a, sar'a'ya tutulmuş. Yani matruhine tamamen hâlikine. matruhine haletine atılmış, ciyere çarpılmış helak bir surette helak etmiş surette onları görürsün. Ne gibi? Kendim sanki onlar acazun usuli nahrin kaviye sahidetin farigatim. Yani bir hurma kütüğü düşünün, hurma kütyüğü düşünün. Hurma kütyüğünün içi boş, içi bomboş, kök ile bağlantısı kesilmiş. İşte kök ile bağlantısı kesilmiş, içi bomboş olan bir kütük gibi onları görürsün. Yani yıkılmış. Hafif bir rüzgar gelince ne oluyor? Küt diye içi boş ya, kökten de bağlantısı yok. Hafif bir rüzgar gelince hurma kütüğü ne yapıyor? Otomatikten yıkılıyor. İşte sen de onları saraya tutulmuş, çökmüş ve yıkılmış olaraktan adeta onları görürsün. Ha, fen tera, ha, Fehl tera lehüm min bahiye. Bak burada da yine aynı. Fel tera lehüm. onlardan gördün mü? Min bakiye. Hiç geriye kalan kimseyi gördün mü ki efendimiz gene kendisinden önce olan bir olay. Yani şu manaya göremezsin. Çünkü kalmamış ki. Onlardan kimse kalmadı. Değil mi? Ebrehe'nin ordusundan nitekim kimse kalmadığı gibi görülmediği gibi o burada da sıfatı nefsin mukadderetin evittae lil mubarat e bakin la yani hiç baki kimse buradaki te bakiyetin'deki te ne içinmiş mübalağa için ziyadeli bildirmek için olmuş oluyor yani hiçbir nefis he le nefsin hiçbir nefis geride kaldı mı la La ey yani baki baki kaldı mı la? Hayır. Hiçbir kimse geriye kalmadı. Böylece hiçbir kimse geriye kalmaksızın Allah ne yaptı? Hepsini helak etmiş oldu. Evet burada Alt ve Samut kavminin anlaşıldı değil mi? Durumunu, o dehşetli halini sayha ile ve ses ile Cenab-ı onları helak ettiğini ifade ediyor ve onlardan hiçbir eser kalmamak suretiyle hepsinin helak olduğunu Rabbimiz beyan etmiş oluyor. Tabi aslında peygamber kıssaları anlatılırken kıssadan ne yapılır? Hisse alınır. Bir pay çıkarılır. Böylece Cenab-ı Hak da o kıssadan bizlerin de hisse almasını istemiş oluyor. Buradan hisse alın diyor. Gelelim ayrı bir konuya geçti. وَجَاءَ فِرْعَوْنُوا وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ Burada bir şey söyleyeceğim de ben. Şimdi vecae, gramer olaraktan bir konuyu alacağım. Vecae filmi, e, fiili neydi? Fiili mazi. Mazi. Ona ne diyorduk? Fiiller ikiye ayrılıyordu. Bir, not lazimi fiiller, not bir, not bir de müteaddi fiiller. Lazimi fiiller <gülüyor> <gülüyor> kendisinde kalan müteaddi fi evlerine başka birine geçen başkasına geçen geçişli fiiller sa sara asbaha ma emsa ma adha mazalla gibi fiiller lazimidir ama lazimi fiiller müteddir ne zaman müteddi olur de olsa bu şeyler ya da şeddeli bu he maşallah ee evet. lazimi fiiller mesela buradaki olduğu için buradan göstereceğim ba harfi ile geldiği için de ki mütaaddi olmuş oldu. Ve cae filmi o halde bir cae evet basit olarak kelime anlamı geldi. Ama sadece basit geldi anlamına değil. Cümlenin durumuna göre mana alır. Biz de onun için cümlenin durumuna göre mana vereceğiz. Şöyle ve cae firavunu Firavun yaptı, etti, meydana getirdi, oldu. Woman kablğı ve ondan öncekiler ve mint kabdüm iyyimin ümemil kafireti. Ondan önce geçmiş olan ümmetler. Daha kim yaptı? Firavun ve ondan önceki ümmetler yaptılar. Daha ve mütefikat, yani helak olmuş kavimler beldeler. yani beldedeki iç iç insanlar Hocam, elâ, o beldenin insanları. Şuval, ve, em, tıkıda, o da ki o hani ona da beraber geldiler. İşte bu oraya atıf. Yani şöyle aslında. He firavun ve Ve yani aslında şöyle. Men, ve cae ve cae bilhati'a. Ve cae bilhati'a kim? Firavun ve men Bu üçü. Yani hem firavun hem ondan önce gelmiş olan kafir kavimler, ümmetler, bir de benmi tefziya. Allah'ın helak etmiş olduğu ehlini, helak etmiş olduğu beldeler, şehirler, kavimler, milletler, toplumlar. Ha ey ehli, onların o helak olan kavimlerin insanları. Ve yekura kavmin lut. Ne gibi? Lut kavmi olduğu gibi ondan kasıt yani helak olmuş kavim, Lut kavminin karyesi. Yani kargı helak oldu derken köy helak oldu derken evet. ne demek? Yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> ehli. <gülüyor> Eyvallah. Onun ehli ve halkı kastedilmiş oluyor. Yani mekan zikredilirken mekandan kasıt mekin. içindekiler. He, mekin o mekanda kalanlar Bu. zikredilmiş oluyor. He, bir faalât zat-ı Yani ne yaptılar? Hata işlediler. Yani bu üç özellikte olanlar Firavun, ondan önce gelmiş helak olmuş ve Lut kavmi gibi kariyedekiler ne yaptılar? Hata işlediler. Mesela o hatalardan en önemlisi ne? Birincisi فَاسْلَوْا رَسُولَ Rabbihim <رَبِّهِم> Önce Rabblerinin Resulüne, elçilerine isyan ettiler. Mesela ne gibi? Ey Lut ve gayrihi. Gerek Lut olsun gerekse diğer peygamberlerin elçilerine helak etmeleri sebebiyle Allah onları helak etti. İtaat etmemeleri sebebiyle. Fe Onlar itaat etmeyince Allah ne yaptı? Fe Onları hani şey düşün. Hani bir insanı perçeminden yakalarsın ya. Yakasından yakalıp sirkelersin ya. Aynen onun gibi. Fe ahazehüm ahzaten Allah onları şiddetli bir surette yakaladı, tuttu, aldı burada zaidetün ficide ala gayriha yani nihayet şiddet içerisinde yani onları yakalamakla yakaladı. Ha, onları dehşetli bir surette yani fazlasıyla fa mesela ikisi de aynı akzet akzeten yakalayışla yakaladı. Nasıl <gülüyor> olarak? <gülüyor> Mefkuri bir yakalayışla yakaladı nasıl şiddetli bir yakalayışla yani dehşetli bir surette yakasını tuttu yapıştı. Ha. İnna muhakkak gibiz. Lamma vakti ki tağalma su ne yaptı? Azıttı. Su azıttı nasıl? Yani taştı. Allah tavuka külü şeyin minel cibal ve gayrıha zeminit tufani. Tufan zamanında gerek dağların gerekse onun dışındaki tepe gibi tepe gibi yüksek yer gibi şeylerin üzerine su yükseldi. Nuh kavmi gibi değil mi? Hatta Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan'a diyordu. Oğlum Kenan gel iman et, gel iman. Hayır diyordu. Oğlum su yükseliyor ben daha yükseğe çıkarım. Tabii Kenan yükseğe çıktıkça su durmuyor ki. O da çıkıyor. Kenan çıkıyor su da çıkıyor. Kenan çıkıyor su da çıkıyor. En neticede çıkılacak yer kalmayınca Kenan'ı da su boğmuş oluyor. ha su yükseldi. ha su yükselince tufan başlayınca Hamelnakum biz sizi taşıdık. Yani abâekum. Yani sizi derken, çünkü bela size gelmiyor. Sizin ecdatlarınızı taşıdık. He, çünkü iz entün asla aslâbîm. Siz daha dünyaya gelmemiştiniz. Babalarınızın, ecdadınızın idiniz. Daha sırtlarında idiniz. de sizleri taşıdık? Fil cariye es sefînet illeti amelaha nuh. Nuh peygamberin yapmış olduğu gemide biz sizleri taşıdık. Taşıyınca ne oldu? Gerek Nuh Aleyhisselam olsun, gerekse o gemide onunla beraber olanlar olsun ne oldular? Necaa. Kurtuluşlar. cariye mi hocam? Efendim? Aslında onun gemisinin ismi. Yok cariye şey anlamına akan demektir. Cariye akıp giden. Mesela o, o zaman ne atlayıp diyordu atlayıp Nuh Aleyhisselam gemiye binince siz de unutmayın. Arabaya binerseniz ne söyleyiniz biliyor musunuz? Nuh Aleyhisselam'ın gemiye bindiğinde bindiğiniz binerken söylediğini söyleyin. Ne demişti Nuh Aleyhisselam? Bismillahirrahmanirrahim. Orada imale var. Bismillahirrahmanirrahim ve musaha inna rabbil gafurur rahim. Ben bunu ne yapıyorum? Allah'ın ismi ile. İşte aslında bütün peygamberlerde de o ifade var ama Nuh Aleyhisselam ilk besmeleyi bu şekilde kullanmış oluyor. Kur'an'da 113 yerde besmele var. Bir de Nuh Aleyhisselam'ın söylemiş olduğu bu besmeleyle kaç ediyor? 114. 114 etmiş oluyor. 19'un katı etmiş oluyor. Küsuratlı değil yani. Ficariye akıp giden, akıp giden, ondan sonra nehirde onu yönlendiren Rabbıma ben ne yapıyorum? Hamd ediyorum, şükrediyorum çünkü... Allah'ın yönlendirmesi ve sevki olmasa gemilerin batması lazım. Tonlarca çocuklar bir çakıl taşı atıyorsunuz suya ne oluyor? Batıyor. Devam batıyor. Bir çakıl taşı bak bir çakıl taşı. Ama tonlarca ağırlığındaki gemi batmıyor. Bu nedir? Cenab-ı Hakk'ın sevkidir işte. Allah'ın yönlendirmesi ve göndermesidir. Onun için o hatta yine bineye binerken Efendimiz ne yapıyordu? Sünnetli söylemek. Bir çocuğa bakıyorsun beş yaşında, affedersin bir ton ağırlığındaki öküzü önüne tıkatmış götürüyor. Şimdi siz şunu der misiniz? Çocuğa bak be, ne, ne kadar güçlü güçlüymüş lan. Bir ton ağırlığındaki öküzü önüne katmış götürüyor. Şimdi o çocuk gücünden dolayı mı götürüyor? Hayır. Cenab-ı ne yapıyor o bir ton ağırlığındaki öküzü? Ona musahhar ediyor. Emrine veriyor. Aynı şekilde gemiyi Allah emrimize veriyor. Denizi Allah emrimize veriyor. Havayı Allah, güneşi, ayı Allah ne yapıyor? Bizim emrimize veriyor. İşte sizi yani sizin ecdatlarınızı filcariye gemide ne yaptık sevk ettik. Ve garekal bakun. Sonra ne oldu? Kalan. Diğer geri kalanlar fark oldu. İnşallah. Boğulmuş oldu. Ve bunu cana bak niye yapıyor? Lelij alaha el fi le, bu fiili biz kıldık yaptık ve yani o fiil neydi? Ve ve ve inca ulü müminin ve ilahül kafirin müminlerin kurtuluşu kafirlerin helak oluşu işini işlemini fiilini yaptık niçin? lekum sizin için teskireten bu durum ne olsun? İzeten bir Vaz ve öğüt olsun. Bir ders ve ibret, i̇bret olsun oldu. diye bunu size de anlatmış, yapmış oldum. Daha ve litahfezaha aklınıza sokasınız, kafanıza sokasınız, muhafaza, ha, muhafaza edesiniz. Uzunun va'iye. Ecdat aslında atasözleri çok şeyleri ifade ediyor. Kulağına küpe olsun senin. Kulağına küpe olsun. Usunu vâiyya hafizeten yani bunu işittiğinde ezberle kulağına küpe olsun hafızana bunu al unutmasınlar diye kulaklarına küpe olsunlar diye bunu bir öğüt olarak kıldı bir ders olaraktan yapmış olduk. Evet feiza vaktaki nufihatis sur sura üflendiğinde hangi sur yani, nefhatun vahide lilfasl beyne'l hanarike He, mahlukatın arasını ayırmak amacıyla, varlıkların arasını ayırmak amacıyla bir üfürüşle sura üfürüldüğünde ve yed ve ikinci, ve ikinci üfürüş ve humilet rufiatil ardu yer ve cibalu yer ve dağlar yükseltilir, rufiat humilet sevk edilir, yani rufiat yükseltilir fe <gülüyor> dükketa he dükketen dekketen vahide, ne olur? Dağlar yükseltilerekten toz toprak haline gelir. Kum haline gelir. Tamamen darmadağını olmuş olur. Yok olmuş. Hani başka ayetlerde de geçiyor. Tabuk gibi süsleyecek şey yapılacak dağlar. Ha? O, belki tabuklar gibi ha, Değil mi? Aşağıda da bunu ifade edecek. Onu ifade edecek. Nere suresinde de zaten geçmişti. Vakıa suresinde, kıyamet suresinde de cenab o dehşetli hali ifade ediyor es diyor mesela orada. Hani halaç Pamu derler ya. Yün, yün şey yapanların, çırpanların hani odasına gittiğiniz zaman bir bakarsınız ki oda küçük küçük şeyler, toz topraklar tarafından dolmuş. İşte kıyamet koptuğunda düşünürüz ki dağlar tuz buz olmuş. Gök yarılmış. O dehşetli hali o diğer sureler ifade ediyordu. Ha feyevme izin. o günde vakıatil vakia Olan olur. Olacak olan olur. Kâhmet-ül kıyâmet. Olacak olur derken yani kıyâmet ayağa kalkar. Ayağa kalkar. kalkar nasıl? Yani şöyle. Hani daha iyi anlayasınız diye. Çocuk yaramazlık yaptı. Baba çocuğuna diyor ki bak beni ayağa kaldırma. Ayağa kalkarsam bak karışma. Şimdi ayağa kalkınca tokat patlayacak. Yani beni ayağa kaldırma. Ayağa kalkarsam Aynen şimdi şey dün, kainat ne yapıyor? Oturmuş hali. Yerinde oturmuş işini yapıyor. Ama ayağa bir kalktı mı dünyanın ayağa kalktığını düşünür. Denge bozulacak. Güneşin, kainatın, her şeyin ayağa kalktığını, bulunduğu noktadan ayağa kalktığını düşündüğünüzde her şey yok olmuş olacak. Daha issema, gök ne olur? Yarlı. Yarlı, karpuz gibi gök ikiye yarılmış olur. Fehyeyevme izin işte o günde ne olur? Vahiyetün. Vahiye veha kökünden de gelir. Boş manasına geliyor. Vahiy boş, önemsiz, kıymetsiz, değersiz manasına. Bunun bir anlamı da yani o durumda onların düzeni, düzen, intizam, denge her şey tamamıyla bozulmuş olur. Yani düzen diye bir şey kalmaz. Daifetün güçsüz ...hale gelir. Güçlü olan... He, ...hiçbir gücü kalmaz. sağlamlığı kalmaz. Sağlamlılık kalmaz. Zayıflar. Aynen şunun gibi. Hani bir binayı tutan... ...orta direkler var ya... ...çadırı tutan direk gibi. Onlar çürüyünce, zayıflayınca ne oluyor? Otomatik çöküyor. Bu yıkılan binalar gibi. Onlar gibi o da ne yapmış oluyor? Çökmüş oluyor. <gülüyor> Ve... ...burada... Vel melekü yani el-melaike. Melek tekil olarak zikrediliyor ama bundan maksat çoğul. Melekler ala ercai, ercaiha nerededirler? Cevânibus sema. Göğün etrafında, caniplerinde, taraflarında, yönlerinde etrafındadırlar. Ne yaparlar o göğün etrafında olan melekler? Ve yahmül arşa rabbike fevkahım. Üzerlerinde Rabbinin arşını taşırlar üzerlerinde Rabbinin arşını taşırlar. Ey melâiketül mezkûrin. Bu zikredilmiş olan o melekler ne yaparlar? Rabbinin arşını taşımış olurlar, yüklenmiş olurlar. Kim bunlar? Yevmeyiz'in işte o gün femaniyete <gülüyor> he, femaniyetün Sekiz minel melaiketi. Meleklerden sekiz melek. Normalde dört tane hocam. Ramaz sekiz tane gelecek, değil sekiz. mi? Sekiz. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Sekiz derken sayı mı? Minel melaiketi. Sayı da olabilir. Veyahut da El-Themâniyete min-sufû 8 Sekiz saf olabilir. Sekiz saf halinde sekiz melek ister tekil olarak sekiz tane, tane olarak isterse de saf olaraktan sekiz melek onları taşırlar. Yevme izin işte o gün tora dunelil hesabe arz olunur hesabı için yani hesap verirler insanlar. O gün hesap için arz olunurlar. Yani insanlar sorguya çekilirler. Öyle ki latak faminkum khafiyeten min min esrarire. Gizlilikten hiçbir şey gizli kalmaz. Yani hiçbir sır gizli kalmaz. Her şey ne olur faş olur ifşa olur. Anya ile Konya ortaya çıkar. Her şey belli, net, açık olmuş olur. Artık sırlar, sır diye bir şey orada kalmaz. Bütün sırlar açığa çıkar, gizli bir şey kalmaz. Ama peki ne olur? Her şey ortaya çıkıyor. Her şey belli. Hesap var, sorgu var. Allah'a hesap için her şey arz olundu. Cenab-ı Hak her şeyi arz etti, soruya çekti. Ne olacak? Şu iki hal olacak. Fe emma amma amma kitabı sağından verilen kimseye gelince fe yakulu hitaben li cemaatihi lima sunrabihi daha önce kimsenin bilmediği, kendisinin de gizlemiş olduğu, bilinmeyen o cemaat-ı hitaben o kişi diyecek ki o kitabı sağından verilen kişi diyecek ki ha onu kuzu alınız. İkra'ı kitabı ye. Ha. Okuyunuz. Kitabı ye. Kitabımı okuyunuz. Senin için. Işte, hani bu neye benzer daha iyi anlayasınız diye söylüyorum. Çocuk onur belgesini almış. Teşekkür, takdir, onur belgesi. Almış eve geliyor. Baba, anne bak. Takdirname aldım, onur belgesi aldım. Bakın, bak okuyun. Annen onun gibi kitabı sağından verilen insan böylece o kitabını oradaki cemaata bilmesi için onlara uzatır. Buyurun okuyunuz der. İnni <gülüyor> zanentü ben zannettim. Aslında Kur'an'da gerek Allah için kullanılan gerekse zan bazen aslında zan kesin ifade etmeyen cümledir, düşüncedir. Ama burada kesin manasına yani teyakkantü. ...kesin olarak biliyordum... ...ki enni ben... ...mülakin hesabiye... ...hesabımla karşılaşacağımı... ...ben imanım gibi biliyordum canım... ...iki kere iki dört eder gibi... ...kesin biliyordum ki ben ne olacağım... ...hesaba çekileceğim... ...kitabım bana verilecek... ...kitabımla yüz yüze geleceğimi... ...hesaba çekileceğimi... ...ben ismim gibi biliyordum... ...imanım gibi biliyordum... He, peki bu kişi ne olacak... ...bu kişi ne olacak... فَهَوَ فِي عِيْشَةٍ Yani merdiyetin. Razı olunacak, memnun olunacağı bir yaşayış içerisinde olacak. Hoşluk olacağı, güzel bir yaşayış içerisinde bir hayat olmuş olacak, hayat sürdürmüş olacak. Nerede? fi cennetin aliyetin o yüksek cennetlerde. Yüksek makamlı olan o cennetlerde memnun olacağı, hoşnut olacağı bir yaşayış, bir geçim içerisinde, bir hayat içerisinde olacaktır. O yüksek cennetler, hem memnun olacağı hem yüksek cennet. Peki bir, biraz özelliğini anlat. Kur'an'ın birçok yerinde anlatıyor gerçi. Biraz özelliğini anlat. İşte şu. Ya gönlüm meyve istiyor ağacım nasıl çıkacağım ya? Yok, yok, yo. çıkmana gerek yok. Niye? Çünkü kutufuha, thimaruha, çünkü oranın meyveleri, daniyetün, karibetün Çok yakın. Oturduğun yerde el uzat bitti. Kim için? Biraz daha açıyor. Yetenâvelu el-kâimu vel -ka vel -muttaciu. Üç kişisiniz. Biriniz oturmuş, biriniz ayakta, birisi de yatıyor. Hepsinin de rahatlıkla ulaşabileceği kolaylık ve rahatlıkla o meyveyi alır. O meyve ona yakındır. Rahatlıkla ulaşabilir mi? Zahmeti her şekilde ulaşabileceği bir şey. He. Yani her halde bir insan nedir? Ya oturuyordur. Ya ayaktadır. Ya da yatıyordur. Başka hal var mı? Yok. Bu üç halden birisidir. He. Her üç halde de rahatlıkla o ağacın meyvelerine ulaşabilecek pozisyondadır. Aslında tersini söyleyeyim. Ulaşabilecek doğru da onlar ona ulaşırdı. Evet hani bir kimse nasıl ki size buyurunuz diyor tepside ikram ediyor ya onlar kendileri buyur anlayan bir insan gibi dünyada bilinçli bir insanın pozisyonu gibi onlar gelirler insana adeta buyurunuz huzur buyurunuz alınız diye onlar tabla gibi tablacı gibi tepside gibi ellerini adeta o insana uzatır. Garsan o almalarını ifade eder. He, Bunu niye yapıyor? He, daniye. Fe Ve onlara denilir ki onlara denilir ki külü veşrebu heniyen yey afiyetle yeyiniz içiniz. Afiyetle yeyiniz için. Harun el mütehenni'ine buyurunuz. Buyurunuz. Afiyetle yeyiniz içiniz. Neden dolayı? Niye? بِمَا أَسْلَفْتِمْ فِي الْاَيَّانِ الْخَاضِيَةِ الْمَاضِيَةِ فِي الْدُّنْيَا Dünyada geçmişte yapmış olduklarınız sebebiyle değil mi? İman gibi, ibadet gibi, ahlak gibi değil mi? Bu gibi yapmış olduklarınız dünyadaki yaptıklarınız sebebiyle ondan dolayı geçmiş, selef diyoruz ya. Yani geçmişte, bu dünyadaki geçmişte geçmiş olan boş günlerinizde boş günlerinizde geçmişte yaptığınıza bedel olarak karşılık olarak afiyetle yiyiniz, içiniz denir. Niye boş gün diyor hocam? Efendim. Niye boş gün diyor? Boş yani dünyada ki vakitlerde dünyada geçirdiğiniz vakitler. Dünyada nerede vakit geçiriyorsun? Mesela sana verilen zaman süresi içerisinde. O boş vakitlerini ne yapmış oluyor? Değerlendirmiş oluyor. Yani Cenab-ı Hak ne yapmış oluyor bize her gün? 24 altın değerinde 24 saat veriyor. Biz o 24 altını ne yapmış oluyoruz? Rabbimizin rızası, istekleri doğrultusunda harcamış oluyoruz. Değerlendirmiş oluyoruz. Böylece bize ne yapıyor? Geri cennet ve cennet nimetleri olaraktan dönmüş oluyor. Bu iyi olan insanın durumu. Amma! Ve ama. Amma men utiye kitâbehu bi şimâlihi. Amma kitabı solundan verilen kimseye. Yani demek ki kitap üç şekilde verilecek. Burada iki şekli söylüyor başka ayette. Ya sağından demek ki ehli iman. Ya solundan demek ki ehli küfür. Veya verâ ezâlik. Veya arkadan. Veya arkadan verilmiş olacak. Burada onu zikretmiyor diğer ayette. Ha, bu solundan verilen kimseye gelince feyekûlü der. Ya Liptenbi Leyteni, keşke bana Lem Ute kitabı yer. Keşke benim kitabım bana verilmeseydi. Niye? Çünkü ne mal olduğum ortaya çıkacak. İçinde her şey. Hatta ayetler ne diyordu? Allah Allah. Hiçbir şey eksik bırakılmamış. Her şey içerisinde kaydedilmiş. Aklından geçen tasavvur ettiği, düşündüğü nokta kadar olan şeyler bile hiçbir şey eksik bırakılmamış. Hepsi kaydedilmiş, yazılmış. O, He. Ne diyor? diyor <gülüyor> fa'a Tabii. Yani. Çünkü akıbetinin ve sonucunun ne olduğunu bildiği için ondan dolayı keşke bu durumu görmeseydim, bilmeseydim, daha bununla yetinmeyecek, daha ne diyecek, daha dehşetlisini diyecek. Velem edri mahisabiye. Keşke hesabımı bilmeseydim Keşke kitabım verilmeseydi. Hesabım olmasaydı. Yale itaha, yani el miftetifi dünya. Ölüm aslında dünyada benim için daha iyiydi. Keşke öldü ölseydim de bir daha dirilmeseydim. Yani dünyada beni ölüm öldürdü ya. Ölüm keşke her şeyi bitirseydi. Dünyada ölümden her şeyi kapansaydı, bitsseydi. Tekrar bu defter açılmasaydı. Diye onu temenni edecek. Evet. Hocam günahkarlık sadece kafirler mi? Günahkarlara da sual eder vermeyecek mi? Şimdi burada cennetlik ve cehennemlik olarak ayırıyor. Hani zaten sorgu var ya sorgu var, sual var, hesap var. Yani son, burada sonuç önemli. Sonuç önemli. Evet. Kimisi takdirden geçmiş, kimisi teşekkürle geçmiş, kimisi normal geçmiş. Ama hepsi geçmiş. Kimisi yüzde elliyle geçmiş, kimisi yüzde yüzden geçmiş. Günahkar bile olsa sıra Yani böylece buradaki şey ifadesi bu taksim ehli imanla ehli küfürü ifade ediyor. Onları burada ayrıştırmış oluyor. He. Kealetil qadi'el qati'atu dehaya bi enna Keşke hayatım mı bu hayatımla beraber bu ölüm her şeyi bitirseydi de tekrar enna afe. Keşke tekrar diriltilmemiş olsaydım. Ölüm her şeyi bitirse, kapatsa, tekrar açılmasaydı diye bunu ifade edecek. Niye? Çünkü maliye. Hani altta mı? O başka yerde lan hani geçen sefer de size şey yaptı. Adam en azından şunu düşünüyor. Ahirete gidersem benim malım var, evladım var. Onları fidye olarak veririm. Hatta her şey fidye olarak vermeyi düşünür değil mi? Ha orada artık mal da geçerli değil. Evlat da geçerli değil. Hiçbir şey elinde olmadığı için hepsi gidiyor. He. Ma'ana annimariye. Malım bana fayda vermedi. Bir yarar sağlamadı. Hele ki anne sultaniye. Sadece malım mı? Sultan güç kuvvet manasına. Kuvveti ve hücceti. Ha, güç ve kuvvetim o da gitti. O da yok oldu. Ne gücüm kuvvetim kaldı. Yani ne evladım var. Ne malım var. Hiçbirisi bana fayda vermiyor. Yarar sağlamıyor. Ha, ve ha burada kitabiye. Ne geçmişti? Hepsi onu hisabiye ve maliye ve maliye. sultaniye. hep sonu ye, ha ifadesini kullanmıştı. Bu ne listekti? Sükut. Maliye, değil yani. Burada tesbütü vakfen vaslan ittibaen lil mushaf ve ve minhum men hasefeha vaslan. Burada genel olaraktan imam mushafı yani temel alınan, temel alınan, asıl alınan ilk Mustafa göre, ister vasın halinde olsun, ister vakıf halinde olsun. Geçerken de, kalırken de her halde ne olur? Sonu cezimli olarak, maliye, sultaniye gibi sonu cezimli olaraktan okunmuş olur. Kuzuhu kitabun li hazreti cehennem. Hee, Rabbim hakikaten. Değil mi? Mesela aranan kişi her tarafta yazar wanted aranıyor. Şimdi bunlar aranan bu insanlar suçlu günahkar insanlar yakalandı. Kuzuhu hitabul li cehennem. Cehennem zebanilerine görevlerini, görevlilerine hitaben ne yapılır? Tutunuz yakalayınız. yans. icme kulluhu icmeu ba'aynis. ila halli. Zincirle, bağlarla ellerini boyunlarına bağlayın. Hani suçluları bağlarlar ya. Aynen onun gibi siz de bir suçlu gibi bu insanı cehennem zebanilerine hitaben söylenir, bunların ellerini boyunlarına bağlayınız. Ben de hocam. Efendim, ben de. He, bağlama. Valla orada bağ. Valla Ke Kelepçe de kelepçe anlamına bir da bağlama. gelir bağlama. Yani. Evet. Hı -hı. Kelepçe de diyebilirsiniz, bağ da diyebilirsiniz, ip de diyebilirsiniz, iplen bağlama da diyebilirsiniz. He, sonra ne yapınız? Yakalandı, kelepçelendi, elleri bağlandı, boyunlarına bağlandı. Hani Yasin suresinde de anlatmıştık ya, yani. değil mi? De kafaları da hatta dik olur. O sıkıntıdan dolayı kafaları da dik olur. Elleri boyunlarına bağlı olmuş olaraktan o insan yakalanır. Sonra ne yapınız? Sümmer cahim, اَنَّارُ الْمُحْرِكَ Yakıcı olan o ateşe. Atın. Ne yapınız? Sallu اُتْخُلُهُ Onu koyunuz. da at manası da var. Otrlo manası, koyunuz manasında var. Atınız. O daha ağır. O manada Sallu'da var. Sümme fi silsiletin zeruha semu ziraen. Sonra 70 zira, 70 ölçü mesabesinde olan zincirlere, zincirlere tesukku bağlayarak onu semketiniz. Eyyah edkhiluhu fi aadi idkhali'n-nari. Cehenneme koyduktan sonra o bağlar ile onları bağlayınız. Yani zincir halkasına dizme gibi yani. Zincire nasıl ki diziyorsunuz ya hatta birkaç kişiyi zincirle bağlıyorsunuz zincir peş peşe. He, zincire dizerekten zincire bağlayarak onu 70 lira uzunluğundaki zincire bağlayarak da onu sevk ediniz. Yani He, onu cehennem ateşine koyduktan sonra tekrar ve tekrar onu cehenneme koyunuz velem temme alfa' min taalluk al fi'l bi'z-zarf Burada ne yapıyor? Buradaki fe, genelde fe aynen vav wow gibi bazen e, bağlaç olarak gelirken atıf ifadesi fes hemen akabinde, Hemen akabinde. Yani bu işlemi yaptıktan, yakaladıktan, bağladıktan sonra hemen hemen akabinde zamansız olarak da hemen akabinde onu cehenneme sürünüz sevk ediniz koyuyoruz. Haa, innehu o. Niye? Çünkü suç büyük. Kâne lâ yu'min billâhil azim. azim olan Allah'a. Büyük olan Allah'a o ne yapmıştı? İman etmemişti. Azim olan Allah'a, büyük olan Allah'a iman etmediği için bu cezayı ona uygulayınız. Sadece o mu? Hayır. Başka suçları da var. Dökülüyor ya teker teker. Ve la yehuddu ala taamin miskin. Miskinleri de yedirmezdi. Yani fakir olan insanları da yedirip içirmezdi. He. Burada mesela Maun suresinde ne vardı? <gülüyor> He. Orada bir şey anlatıyordu. Ve yemneunel maun. Değil mi? Muhtaç olan insanlara, altta da gerçi biraz ifade edecek, muhtaç olan insanlara da hiçbir şey vermez. Bir ikincisi Müddesir suresinde bir ayet var. Ondan da bağlantı kurayım. Yani burada velayahul ala taamin miskinin hakikaten önemi, fakirleri yedirmenin önemini. O kendisi imanlı, ehli iman. Cehenneme giriyor. Cehennemde günahkar diğerleri soruyor. Ya Allah Allah, sen hayrola iyi bir insansın. Cehennemde ne arıyorsun? Denildiğinde ma'saleketun fi sakar. Ona denildi ki cehennemde ne arıyorsun? O ne der biliyor musunuz? <gülüyor> Kalu Lâ Biz aslında bakmayın öyle. Yani iyi kalbim temiz, Babam hoca, dedem iyi müftüydü derim ama sen bakma. Ben namaz kıluculardan değilim. Ve lanub Ve fakirleri de yedirmezdik. Ve nahudumul Aşağıda da bunu söyleyeceğim. Buradan şimdiden söylemiş olayım. Ve nahudumu'l-hâid. Sapıklarla dalanlarla beraber biz de dalardık. Ve nukezdibu bi'l-yevmiddin. Ve din gününü hesap gününü öldükten sonra tekrar dirilmeyi yalanlardı diye bir günahları da fakir fuqara'yı yedirip içirmezlerdi. Faleysel huliyem bugün onun için huna, burada havuna hamimun. Bugün onun için burada ne yoktur? Karibun bir yatını da yoktur. Niye? Yentefi ubhi kendisine fayda versin veya yuntefe'u bihi veya kendisiyle faydalansın kendisine fayda verecek kendisiyle faydanılabilecek herhangi bir yakını da artı bir hamimi de yoktur daha ki he, ne durumdadır ve la taamun illa min ghistin onu acıttı yemek var mı? o da yok ne var peki? illa min ghistin sadide ehlin nari evşecerun Fiha Allah muhafız Cehennem ehlinin vücutlarından çıkmış olan irin içeceği ve aynı zamanda cehennemde bulunan zakkum ağacının yiyeceği hatta Kur'an ne diyor? Dari' diyor. Dikenli yiyecek onun için orada vardır. La Onu içmez, onu yemez. Ancak illel hatiun el kafirune hatasından yani küfründen dolayı o bu cezaya çarptırılır bunlar yer içer fela bu kuranları çok yerde geçiyor buradaki la aslında hem dikkat yo yo yo, yo la hayır bak hayır hani burada ne yapmış oldu dikkat çekti yo bak hayır yani buradaki hani önce bir böyle giriş yapıyorsun buradaki zaidedir la yani ziyadelik ifade ediyor o manayı olumsuzlaştırmak amacıyla gelmiyor oksimor ''Kasem ederim ben.'' Neye? ''Bir mağtupsirun.'' ''Gerek gördüklerinize minel mahlukat.'' ''Varlıklardan gerek gördüklerinize yemin olsun.'' Veya ''Ve mağnâ tupsirun minha mahluklardan gördüklerinize de görmediklerinize de, görebildiklerinize de göremediklerinize de yemin olsun.'' ''Ya eyyâni yani küllü mahlûkîn.'' ''Yarattığım bütün mahluklar adına yemin ederim ki.'' Manasında yemin olsun. ''İnnehu ey Kur'an.'' ''O Kur'an var ya.'' Nedir biliyor musunuz? la kavlu kerim kerim olan resulün sözüdür. Yani resulün kendi sözü mü? Hayır. Ey yani kale ve risaletun teala. Allah'tan almış olduğu peygamberlik görevi olaraktan vahi sözü olmuş oluyor o Kur'an. He ve ma bir bi kavli shairin halilen Burayı bir olayla size anlatayım aklınızda biraz daha kalsın mahve bir kavli şairin قَلِيلًا مَا تُبْمِنُونَ Hazreti Ömer ne zaman Müslüman olmuştu? Gittiğinde yolda bir sahabi kendisine kız kardeşi Esma'nın da Müslüman olduğunu söylüyordu. O olayda Müslüman olmuştu ama onun iki tane öncesi var. O başından geçen iki tane önceki olay var. O iki önceki olaydan ikincisini anlatayım o da şu. Bu ayetle ilgili. Hazreti Ömer bir gün Kabe'ye doğru gidiyor. Bakıyor ki o sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyor. Neyi okuyor? İşte konumuz bu. Hakka suresinin bu ayetini okuyor. Hakka suresinin bu ayetini okuyor. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Ömer güzel sözü bilen birisi. O dönemde edebiyat da var. Sözün güzelliğini anlayan birisi. Boş birisi değil yani. <gülüyor> He, beli, fası, belavat, meani, fesahat. Bunları bilen birisi. O sırada Efendimizin Kur'an-ı Kerim okuyuşunu duyunca, Hakka suresini okuyuşunu durunca ona kulak veriyor, dinlemeye başlıyor. O sırada daha buraya ayete gelmeden Hazreti Ömer içinden geçiriyor. Muhammed şair mi? Ya aslında bu Muhammed'in okuduğu sözler şiirden başka bir şey değil. Bu şiir. Muhammed'in sözleri şiir. Muhammed şair. Bunun bu sözleri de şiir diye içinden geçiriyor. İçinden geçirince Efendimiz bu ayeti okuyor. Oley. Oraya geliyor. Biz de oraya geldik. Ve ma bir bi şairin. O bir şairin sözü değildir. <gülüyor> ne kadar da az iman ediyorsunuz. Ne kadar da az düşünüyorsunuz diye bu ayeti okuyunca Hazreti Ömer şaşırıyor. Bir keramet gibi bir şey oluyor. Keramet gibi bir şey oluyor. İman etmesine bir adım daha yaklaşmış oluyor. Bu mucizesi. Bu ayetin bir benzeri Tur Suresi'nin 30. ayetinde de geçer. 30. ayetinde de geçer. O da şu: Em yekuluna şairun netarabbesu fi ayetinde. Orada ayette Cenab-ı Hak der ki yoksa onlar Efendimiz için, peygamber efendimiz için. O bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. Oysa o şair değildir. Ve Hazreti Ömer bunu içinden geçirince, Efendimiz de bunu okuyunca şaşırıyor. Allah Allah, o zaman demek ki bu şair değil. Peki nedir o zaman bu Muhammed? Olsa olsa kahindir. Hemen aklından kahin diye geçiriyor. Kahin diye geçirince... Bu sefer efendimiz bu ayeti okuyor. Ve bir bi kavli kahin. Kalilen ma tezekkerun. Bu bir kahin sözü de değildir. Bu Kur'an bir kahinin sözü de değildir. Kalilen ma tezekkerun. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Buradaki ma zaide. Yani müekkidetun, teyit ediyor. Ne kadar da az. Yani az düşünüyorsunuz ama kalilen tezekkerun. Az düşünüyorsunuz. Buradaki ma ne yapmış oluyor? ziyade kılmış oluyor, Tehkit etmiş oluyor. Yani ne kadar da az diyorsunuz? Vel mâne ennem amiru bi eşyân yesîretin ve tezekkâraha mimma etâ bi'in nebi sallallahu aleyhi ve sellem minel hayrî ve sûretî vel ifâfî velem tûni anhum şey'â Kendilerine hiçbir fayda vermeyecek, hiçbir fayda sağlamayacak, işte iffet namus gibi, sıla gibi, hayır gibi bazı az ufak tefek şeyleri işlemek ile o peygamberin kahin olduğunu söyleyip bunu düşünemiyorlar. Yani onun peygamber olduğu noktasında bir düşünceye gitmiyorlar. He. O zaman peki o Muhammed haşa demek ki acaba acaba şair değil. Kahin de değil. Acaba kendi mi uyduruyor? Heh, herhalde Muhammed haşa kendi uyduruyor diye Hazreti Ömer bu sefer üçüncü olarak bunu aklından geçiriyor. Ha, Muhammed kendi uydurdu bunları söyledi diye aklından geçince hemen Efendimiz bu sefer min O alemler tarafından indirilmiştir. Heh, bütün alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir. Öyle ki daha ötesini söylüyor. Verem biliyor aleyna. Eğer o Peygamber bize uydurmuş olsaydı, bu söz onun bir uyduruğu olmuş olsaydı, ne olurdu? Badel akavili. Bazı sözleri haşa diyelim ki Muhammed uydurmuş olsaydı, sonucu ne olurdu? Bi en kâle anna malem Bizim ona nakletmediğimiz sözleri, o sö, biz söylemiş gibi o söylemiş olsaydı, uydursaydı ekleseydi, ne olurdu? Ha, cevabı geldi. Veler değil mi? Veler şart edatının cevabı geldi. Nereden cevabı olduğunu anlıyoruz. Başındaki lam edatından anlıyoruz. Le'ahazna Le'ahazna biz onu yakalardık, tutardık. ulaşırdık, ulaştırırdık. E minhu onu ikaben bil cezaya bil yemini, şiddetli. Şiddetli bir cezaya biz onu uzatır, yakalardık. Yani Artık kaçacak bir şey olmazdı. Biz onu kız kıvırac yakalardık. Kız kıvırac biz onu yakalardık. Sünme. Ondan sonra ne yapardık? Yakaladık suçluyu. Haşa uydurdu, yakaladık. Sonra lakatan amirül vetiin, kalbi. Biz onun can damarını keserdik. Can damarı. Hayat damarı. Can damarını keserdik. O da nedir? Niyatül <gülüyor> kalbi. Kalp, kalp ile bağlanan hani kalp bağlantısı kesildi mi adam ölüyor? Kalp ile bağlantılı olduğu yeri keserdik ve, ve o da ilkun e mutlatsun bir kalbe bağlı Doğru, olan kalp damarı. damarı. Damar. Kalp damarı gidince ne olur? Eyle, kesilince kalp kopunca kalpte gitmiş olur. olur. İda inkataan maa te eyle, sahibahu. Eyle. O da kesilince sahibi kalp ölmüş de de olur. Ha? minkum. Hem aminkum bi ahadin ve ismun sizden herhangi bir kimse de ma ve min zaide, buradaki min zaide li edin el nefi ve minkum min ahadin anhu sizden herhangi hiçbir kimse de ne olurdu hacizine maniine bunu engelleyemezdi biz bu işlemi yaptığımız zaman onu can damarından yakalayıp öldürdüğümüz kestiğimiz zaman hiç kimse de buna mani ve engel olamazdı evet. Yani haberu ma. Bu nedir? Hacizine, ma'nın haberidir. Yukarıdan itibaren gelen ma'nın haberidir. Ve cum'e li enne ahaden fi siyakil nefî bi mâne. Ecemi ve damir. Ma anhu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem eyyâni lâ maniyelena anhu min hayzül ikâbi. Bu cezayı ona vermekten hiç kimse bize engel olamaz, mani olamazdı. Ve innehu eyil Kur'an. İşte o Kur'an var ya... Le teskil etüllün müttakin, müttakiler için nedir bir hatırlatma, bir öğüt bir nasihattır. Wu inna muhakkakin le nalemu biz biliyoruz ki, annemin kum eyuha nas, ey insanlar, mukaddibine. Wu inna le nalemu annemin kum mukaddibim. Ey o yalanlayanlar var ya ne? Bir Kur'anı var musa, var musab, musadkin. Kur'anı tasdik edenlerden beraber o Kur'anı yalanlayanlar var ya kim tasdik ediyor kim tekzil ediyor kim doğruluyor kim yalanlıyor muhakkak ki biz onları biliyoruz ama o yalanlayanlara gelince ve innau eil Kur'an ve innau eil Kur'an o Kur'anı yalanlayanlar durumları nedir halleri nedir la hasretün aler kafirler için bir hasrettir bir ümitsizlik bir umutsuzluk bir kayıptır ahtır bir vahtır yani izara el sevabel ve ikaba el mekzebine be onlar için bir kayıptır niye çünkü hem kendilerinin ahiretteki azabının sonucunu görecekler hem de müminlerin ulaşmış oldukları o müminlere verilenlerin nimetlerin sevabını gördükçe onlar ne yapacaklar daha da bu konuda hasret, üzüntü, kayıp çekecekler. Hasret şu manaya, yani insanın elinde olan bir şeyi kaybetmesi veya elde etmek istediği bir şeyin ele geçirilmemesi. Büyük bir kayıp, üzüntü, keder, bitme, tükenme. Ve innehu Kur'an la hakkul yakin. Nedir o Kur'an? Kesin bir bilgidir, hak olan bir bilgidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizlere bildirdiği kesin hükümlerdir. E yani el yakinul kesin bilgidir o Kur'an. Tesbih o halde ey habibib. Durum böyle, hal böyle, o Kur'an böyle kesin bilgi. sende ne yap? Nezih, Rabbini takdis et, tenzih et, tesbih et. Ne ile? Bir ismi Rabbikel Azim, azim olan Rabbinin ismini yücelt, takdis et, tesbih et. Buradaki el Yani Tesbih İsme Rabbikel Azim manasında o ba Anlam verilmese de olabilir. Subhane yüce olan, mukaddes olan Rabbini de tesbih et manası. Subhanallah Azim azim olan Allah elbette ki doğru söylemiş ve doğruyu söylemiştir. İllahil Fatiha. O <gülüyor>